rüya Rüya yakalayıcılar. Ezel zaman içinde dünyamızın ortasında rüya yakalayıcıları olarak bilinen bir grup büyülü yaratık yaşarmış. Mesela en derin dileklerinizin yerine getirildiği, en muhteşem rüyaları gördüğünüzde ve uyandığınızda sadece küçük parçalarını hatırlarsınız. <gülüyor> Evet, işte bu bir rüya yakalayıcının işi. Bakın, şu anda biri iş üstünde. Aman tanrım, Ariana çok güzel. Beni fark edeceğini sanmıyorum. Ah, Gerçekten çok güzel. Merhaba Atimi, çok şirinsin. İşte bu senin için. <gülüyor> ne sevimli bir rüya küçük dostum. Sakın endişelenme. Bunu senin için emin ellerde tutacağım. Evet, yaptıkları şey buymuş. Rüyaları bir şişede tutuyorlarmış. Bu şeytan Magnus'ı rüyaları istila edip onları korkunç kabuslara dönüştürmekten uzak tutuyormuş. Yıllar geçmiş ve rüya yakalayıcılar gece etrafa yayılarak insanların hayallerini korumaya devam etmişler. Ancak bir gece Magnus bir kez daha kendini göstermiş. <Gülüyor> Özellikle bu kabusu seviyorum Çok eğlenceli Sorun değil evlat sen iyisin Biz sorunumuz var Bu gece ilerleyen saatlerde karargahta toplanalım Böylece o gecenin ilerleyen saatlerinde Rüya yakalayıcılar Magnus'un zararlarını engellemenin yollarını tartışmak için inlerinde toplanmışlar Magnus'u yenmek için doğru yolu bulmaya çalışırken, bütün gece boyunca tartışmışlar. Magnus'u yok etmeliyiz. Bunun bir yolu olmalı. Mendel haklı. Çözümlere ihtiyacımız var, hem de hemen. Magnus'un ortalıkta olduğu her gece binlerce çocuk acı çekiyor. Tartışmalar uzadıkça uzuyormuş. Ama... durun oradaki kişi. Bu Sonya. Evrendeki en güçlü büyülü varlıklardan biriymiş. Eğer Magnus'u yenmek için bir plan tasarlama gücü ve zekası olan biri varsa, oymuş. Seçime oy verenlerin hepsi... Aniden kocaman bir gölge herkesi sarmış ve karanlık fırtınalar odanın içinde patlamış. Yüksek sesli bir çığlık duymuşlar ve sonra sessizlik oldu. Gölge fırtınası dağılmış ve Sonya ortadan kaybolmuş. Ah! Ah hayır! Sonya! O gitti! Magnus onu aldı. Şimdi ne yapacağız? Rüya yakalayıcılar olanlardan çok rahatsız olmuş ve Sonya'yı kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışmışlar. Mendel, büyülü ateşini Sonya'dan kalan izleri bulmak için kullanmış ama hepsi boşunaymış. Bu sırada, Magnus, Sonya'yı enine geri götürmüş ve onu bir odaya hapsetmiş. Beni sonsuza kadar burada tutamazsın. Bir gün rüya yakalayıcılarım gelecek ve sizi yenecek, göreceksin. Önce ben onları yakalarsam olmaz. <gülüyor> Yakında tüm rüyaları devralacağım. Ve onlarla oynayacağım. Hepsi benim olacak. <gülüyor> Şeytani Magnus, deli bir adam gibi kahkahalar atarken, Sonya onu yenmek için mükemmel bir plan yapmış. Sonya gözlerini kapatmış ve büyülü bir kuş şeklinde havaya bir mesaj göndermiş. Umarım bu zamanında birine ulaşır. Çok geç olmadan. Sihirli kuş, gece gökyüzünde süzülmüş ve uyuyan bir adamın evine ve ardından da rüyasına girmiş. Bu daha önce gördüğünüz küçük çocuk Timiden başkası değilmiş. Evet, şimdi bir yetişkin olmuş. Sakal bile bırakmış. Ah, sonunda biraz televizyon izleyebilir ve rahatlayabilirim. Timmy! Kim o? Çok fazla zamanım yok. Benim adım Sonya. Ben sizin bir rüya avcısı olarak adlandırdığınız şeyim ve kaba bir canavar tarafından ele geçirildim. Batıdaki şelaleye gitmeni ve içine girmeni istiyorum. Diğer tarafta halkımı bulacaksın. Ben gitti mi ve ona senin seçildiğini söyle. <gülüyor> Bu da neydi? Çok garip... Ne? Ama bu benim rüyamda gördüğüm şey. Birden rüya yakalayıcı tıpkı rüyada olduğu gibi sallanmaya başlamış. Bu olamaz. Şimdi rüya yakalayıcılara gitmeliyim. De böylece Timi şelaleye doğru yola koyulmuş talimatlara göre içeri girmiş ve mendela doğru yürümüş. Hey Timi, sen buraya nasıl geldin? bir rüya gördüm ve ve bu bayan... Sonya mı? Evet bana şöyle dedi ben şeymişim seçilmiş kişi mi? Evet bir dakika madem biliyorsun bunu sana neden söylüyorum? Bakın çok önemli bir görev için seçildiniz kötü canavar Magnus liderimiz Sonya'yı ele geçirdi ve onu kurtarmamız ve Magnus'un herkese kabus dağıtmasını engellememiz gerekiyor. Sen tek umudumuzsun. Ama neden ben? Beni bu kadar özel yapan ne? Rüyaların timi. Bir insan ve yüreği hakkında çok şey söylüyorlar. Ve sen kibar ve mütevazı bir ruhsun. Dolayısıyla biz de seni seçtik. Ama neden siz yapamıyorsunuz peki? Büyülü asası sayesinde Magnus bir rüya yakalayıcıyı anında uyutabilir. Sadece seçilen kişi onu yenebilir. İşte bunu al. Bu Spinnerak olarak bilinen özel bir muska. Yanından ayırma. Seni Magnus'un saldırılarından koruyacak... Ve onu yenmene yardım edecek. Tek yapman gereken, Spindalak saldır demek. Tam o sırada, Mendel'in düğülü ateşi önlerinde parlamaya başlamış. Bu nedir? İşte bu, Magnus. Yine dışarıda. Sonya'yı ararken, yüzeye çıktığında, onu bulmak ve izlemek için, Magnus'a bir büyü yaptım. Bizden birine saldırıyor gibi görünüyor. Bu Alaro. Hadi gidelim. Mendel parmaklarını çırpmış. Timi ile birlikte Magnus'un önüne çıkmışlar. Oo, bakın kim gelmiş. Bu Mendel. <gülüyor> Neredeyse bir tane yakalamak üzereydim. Ama şimdi iki rüya avcısı görüyorum. Şans tanrıçası beni gerçekten seviyor değil mi? <gülüyor> Timi! Uyuuu! Bir anda Mendel ve Alaro yere düşmüş. Merhaba Timmy. Huu. Burada ne varmış böyle? Bir adım daha atma. Seni uyarıyorum. <gülüyor> Peki ne yapacaksın? Bu küçük süsle bana zarar mı vereceksin? <gülüyor> Hayır. Bunun büyüsü neydi? Spinnerak ileri. Oh hayır, bu çok canımı acıtıyor. <gülüyor> oh hayır, Spinnerak bana yardım et. Seni bu sefer haklayacağım. Ya? <gülüyor> bana saldırabileceğini mi düşünüyorsun? İşte bu. Spinnerak saldır! <gülüyor> ne? Neler oluyor? Hayır! Magnus'un bütün güçleri alınıp asanın içine emilmiş. Bu onu zayıf ve kırılgan hale getirmiş ve yere düşmüş. Ama ama nasıl? Ben seçilmiş kişiyim. Bu dünyadaki insanların sizin gibi kötü yaratıklardan uzak durmasını sağlamak benim görevim. Rüya yakalayıcılar bilinçlerini kazanmışlar, Timiye ve yanında havada duran asaya bakmışlar. Magnus yakalanmış ve rüya yakalayıcıların genel merkezinde hapse atılmış. Ve Sonya sağ salim tahtına geri dönmüş. Timi, seni seçerek doğru şeyi yaptığımı biliyordum. Sen hem bizi hem de küçük çocukları kurtardın. O yüzden senin için bir şeyim var kabul etmeyi seçersen, bu senin elbisen olacak. Bu demek oluyor ki... Evet. Ben de mi olacağım? Evet. Tüm rüya yakalayıcılar gönderilenleri engeller mi? Evet. evet. <t commitment> Ve böylece Timothy Turner, insanlar arasındaki ilk rüya yakalayıcısı olmuş. Büğünü özünü küçük çocukların hayallerine yayarak, her gece iyi rüyalar görmelerine yardımcı olmuş ve onları Magnus gibi kötü canavarlardan korumuş.